إنك كنت بينا بصيراً وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله سميعاً علیم من الشيطان الرجيم رب يعوذ بك من هم ضآت الشیاطین بك رب يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لا نفسي طرف تعاين لي شاني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلاذن وغلبة الرجال اللهم انتعد وذي وانتنصير بك اجول وبك يسول وبك وقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدينين اللهم إنا اوض بك من الاربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين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 ولما جاءهم كتاب من عند الله صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلانة الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي نزل ع الله من فضله على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم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 min. Um Sadakallahulazim. Allah bildirdi resulül selim. Selamun aleyküm ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. cenab Allah Celle Celalühu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve Allah Azim-i Hakk'a hak olarak tanıtırıp Hakk'a tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve mihsar eylesin. Evet. Bakara Suresinin 89. ayetinden 93. ayetine kadar inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi okumuş, okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Velamma caahum kendilerine gelince ne gelince kitabun bir kitap kimden min andillahi Allah katından musaddiqun tasdik edici lima maahum beraberlerinden bulunanı tasdik edici yani kendilerine kitap ehli inen kitapları tasdik edici. Vekanu halde yani olduğu halde neden min qabli daha önce olduğu halde min qablu yesteftihun fetih istedikleri kimin üzerine alellezine kafarû küfür edenlere karşı küfür istediklerinden yani fetih istediklerinden felemma ca'ahum Kendilerine gelince, ney, kim gelince, ma arafu o tanıdıkları şey. Ma o şey ki, arafu, o tanıdıkları şey. Kendilerine gelince, keferu, inkar ettiler. Bildikleri, tanıdıkları, gördükleri şey, kendilerine gelince, inkar ettiler. Neden? Bihi onu, yani o kendilerine gelen şey. Felanetullahi. Allah'ın laneti artık Allah'ın laneti alel kafirine kafirlerin üzerine olsun yani Cenab-ı Mevlamız Celle Celaluhu burada bize şunu e, tarif ediyor ve emrediyor diyor ki Allah katında kendilerine beraberlerinden bulunanı tasdik edici bir kitap gelince daha önce küfredenlere karşı onunla fetih istedikleri halde yani onlar diyorlardı ki işte ileride bir peygamber gelecek, böyle bir kitap gelecek, efendim onu fe, onunla fetih yapacakları istedikleri halde o tanıdıkları şeyler kendilerine gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerinedir. İbni Hümeyt kanalı ile, ile Asım İbni Ömer İbni Katade'den onun da şeyhlerinden rivayetinde şöyle anlatmışlardır. Daha evvel kafirler aleyhine Allah'tan bir fetih istiyorlardı. İşte o tanıdıkları şey Kur'an veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti kafirlerin tepesine ayeti vallahi bizim ve onların hakkında yani ensar ve onların komşuları olan Yahudiler hakkında indi cahiliye devrinde bir süre biz onlarla ga galip gelmiştik onlara galip gelmiştik biz put, putperest olan onlar ise kitap ehliydiler bir peygamber gönderilmesi zamanı geldi gönderilmesinin gölgesi üzerine düştü o peygamberle birlikte ad ve iremin İrem katledildiği gibi sizi de katledeceğiz öldüreceğiz derlerdi o yahudiler o müşriklere öyle söylerlerdi Allahü Teala Resulünü Kureyş'ten gönderip bir de ona iman eden o peygamberi inkar ettiler. Onlar işte diyor mesela bunu tanıdıkları halde, bildikleri halde kendileriyle daha önceden bu gelecek olan peygamberle onları korkuttukları halde kendilerine geldiği an inkar ettiler. Sema <gülüyor> ne kötüdür. Neyi? tarau <gülüyor> O sattıkları şeyler ne kötüdür. Neye bihi kendisine karşı enfusahum nefislerinin mesela kendilerine karşı o sattıkları şeyler ne kötüydü? En kafaru inkar etmekle Bima o şeyle ki enzale indirdiğini Allah'u Allah'ın indirdiğini bagyen kıskanarak. Yani Allah'ın kendilerine indirdiği şeyleri kıskanarak kötü şeylerle sattılar en yunezzile indirmesini Allah'u Allah'ın min fadlihi lütfundan ala meyyeşa, dilediği kimseye min ibadihi kullarından febâ'u, böylece uğradılar neye? bi'gadabin, gazaba uğradılar min e, bin bi'gadabin min gazab yani gazaptan gazaba uğradılar, gazap, gazap üstüne uğradılar velil kafirine kafirler için azabun bir azaptır mühinun, alçaltıcı bir azap vardır. Yani burada Cenab-ı Mevlamız Celle Celaluhu, Allah'ın kullarında dilediğin kimseyi lütfunda indirmesini kıskanarak, Allah'ın indirdiğini inkar etmekle, kendisine karşı nefislerinin sattıkları şey ne kötüdür, böylece gazap üstüne gazaba uğradılar, kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Ve ve ile denildiği zaman ...kime? Lehum onlara... ...onlara denildiği zaman... ...ne denildiği zaman... ...aminu, iman edin... ...neye? Bima enzele... ...indirdiği, Allah'ın indirdiği şeye... ...bima enzele Allah'u... ...Allah'ın indirdiği şeye iman edin... Qalu onlar derler... ...nu'minu, inanır... ...inanırız... ...bima enzele, indirilene... ...neye? Aleyna bize... ...onlar mesela kendilerine Allah'tan indirilen şeye... ...iman edin denildiğinde... Onlar biz bize indirilene iman ederiz. Vayakfuru ne? İnkar ederler. Neye? Bima waraahu. Ondan sonra gelene ise, geleni ise inkar ederler. Yani Kur'anı inkar ederler. Wahhu halbuki o, wahhu al-hak. Halbuki o haktır. Neden? Mucaddikan doğrulayıcı bir haktır. Lema ma'hum. ...beraberindekilerini... ...kendilerinin yanında... ...kendi kitapları onu doğruladıkları halde... ...Allah'tan gelmiş bir haktır. ''Kul de ki... ...felime niçin tektulûne?'' ...öldürüyordunuz. Kimi? Enbiya'e nebileri. Enbiya Allah'ı... ...Allah'ın nebilerini... ...niçin öldürüyordunuz? Neden? ''Min kablu'' ...daha önce. Madem ki siz... ...hak yoldaydınız sizden daha önce gelen Allah'ın peygamberleri nebilerini niçin öldürüyordunuz? İn kuntum idiyseniz müminin, eğer müminseniz neden biz bunları yapıyordunuz? Yani Rabbimiz Celle Celaluhu onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz indir, indirilene yani bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra geleni ise inkar ederler Halbuki o haktır, beraberindekilerini doğrulayıcıdır. De ki müminler idiyseniz, daha önce Allah'ın nebilerini niçin öldürüyordunuz? Madem ki iman ehli olduğunuzu söylüyorsunuz, mümin olduğunuzu söylüyorsunuz. Müminseniz neden peygamberleri öldürüyorsunuz? Yahudiler biz sadece bize in bize indirilene inanırız. Demekle gerçeğin peşinde olmadıklarını, biz peşinde olmadıklarını İsrail ırkçılığını, ilahi vahyin üstünde tuttuklarını ortaya koymuşlar. Tevrat'tan sonra indirilen Kur'an'da hak kitap olduğu ve esasen asıl Tevrat'taki ezeli, ebedi, değişmez gerçekleri de onay onayladığı halde söz söz sözde kendi kendilerine, kendi dinlerinde kararlı olduklarını ileri sürerek onu inkar etmişlerdir. Gerçekte daha önce atalarının kendi içlerinde gönderilmiş bazı peygamberleri öldürmeleri bu toplumun kendi dinlerine bağlılıklarında samimi olmadıklarını göstermektedir. <gülüyor> evet ve andolsun ki caekum size gelmişti de kim? Musa Musa neyle gelmişti? Bilbeyinati delillerle ispatlarla ap açık delillerle ve ispatlarla gelmişti. Thumme ondan sonra thumme takhaztum ilah edindiniz. Neyi? takhaztumul ecile buzağıyı o buzağıyı siz ilah edinmiştiniz neden Min onun ardında ondan sonra ve entum zalimun zalimler olarak yani Allahu Teala burada andolsun Musa size apaçık delillerle gelmişti ondan sonra siz zalimler olarak buzağıyı ilah edindiniz onun ardında hani bir vakit almıştık. Sizden neden? Mithâkakum sizin için kesin bir söz sözünüzü al, almıştık. Ve kaldırmıştık. Favkakum üstünüzde, üzerinizde. Neyi kaldırmıştık? Favkakumut dur. Dur dağını. Tur'u da üstünüze kaldırmıştık. Khudû demiştik sarılın. Khudû sarılın. Neye sarılın? Ma ateynakum. Ma o şey ki ateynakum. Size. Size verilen şeye sarılın. Neyle? ile bi kuvvetin güçle güçle kuvvetle sımsıkı sarılın ve asmaû ve dinleyin. Kalû dediler de semi'nâ işittik ve asayına isyan ettik. Onlar da bu söze karşı evet duyduk, işittik ve isyan ettik. Ve içirildi ne içirildi fi kulûbihim kalplerine içirildi ne içirildi fi kulûbihim el buzayı bir kufrihim küfürleri sebebiyle kalplerinde o buza efendim sevgisi içirildi yani o sevgiyi beslediler kul de ki bi -sema ne kötüdür ye'murukum bihi size emrettiği şey ne kötüdür imanukum imanınızın size ettiği şey inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür inkuntum siz gerçekten iseniz neden müminin gerçek müminler iseniz sizin imanınız ne kötüdür ya Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu ve hani sizin kesin sizin kesin sözünüzü almış turu da üzerinize kaldırmıştık size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin işittik ve isyan ettik dediler de küfürleri sebebiyle bu sevgisi kalplerine içirildi. Yani kalplerine yerleştirildi. Susuzlukları onunla efendim aldılar. De ki siz gerçekten müminler iseniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Yukarıda geçen ayetler Yahudilerin samimi olmadığı aslında hiçbir peygambere İsrail oğullarından olsun olmasın inanmadıkları Sadece Kur'an-ı Kerim ile değil Tevrat ve İncil'e de amel etmedikleri bildirilerek onların ne kadar yalancı olduğu ve sınırsız bir hırs perdesi altında kalplerin tıkanıklığına uğradıkları anlatılıyor. Bu ayetlerle de onların devam ede gelen samimiyetsizliklerini ortaya konularak din ve imam babında bütün iddialarını çürütülüyor. Evet. Kur'an'da burada kalıyoruz. Geçen akaidde Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Allah'ın sıfatlarını şimdi okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allahu Teala için bulunması zaruri olan bazı sıfatlara işaret etmiştir ki o sıfatları uluhiyetinin kemali iktiza etmektedir. İşte sana sıfatlarla ilgili bazı ayet-i kerimeler bir allah Teala vardır Onun varlığı ne? Vücut allah Teala vardır allah Teala'nın varlığı Diğer varlıklar gibi Başka bir varlık vasıtasıyla olmayıp Onun vücudu Zatının icabıdır Yani zatının kendisindedir Varlığın zıddı olan yokluk Adem Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Şöyle buyurdu Allah odur ki gökleri şu görmekte olduğunuz şekilde direksiz yükseltmiştir. Sonra emri arş üzerine hükümran olmuştur, hüküm etmiştir. Güneşi, ayı da emre amade kılmıştır ki bunların her biri muayyen vakte kadar seyre ve, cer cereyan, seyre ve cereyan eder. Her işi yerli yerinde o tedbir ve idare eder. Ayetleri o açıklar. O yeri enine boyuna uzatıp döşeyen Onda oturaklı oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getirendir. O meyvelerin hepsinden yine kendilerine kendilerinin içinde ikişer çift yaratmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Meyvelerin ve çiçeklerin erkek ve dişi çiftlere malik olarak yine kendilerini getiren yine kendilerini getiren ve meyvelerin hepsinden yine kendilerini getiren ve kendi nevileri içinde döllenme işlemleri yapmakta olduklarına işaret buyurulmakta. Bu surette son asrın bu yeni keşfi 14 asıl evvel haber 14 asıl evvel haber vermektedir. Geceyi gündüze o buruyor ki bütün bunlarda iyi düşünecekler için elbette ayetler ve deliller ve ibretler vardır. Yeryüzünde yüzünün birbirine komşu kıtalar vardır üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Hepsi bir su ile sulanıyor. Böyleyken siz biz onların bazısını yemişlerinde ve tatlarında bazısından üstün kılıyoruz. İşte bunlarda aklını kullanacak zümreler için ibretler, alametler vardır. Rad Suresi 24. Şimdi biz dikkat ederseniz o üzüm bağları, hurmalıklar, efendim diğer yemişler bakıyorsunuz her birin rengi, şekli, şemali, tadı efendim lezzeti farklıdır. Evet. onu işaret ediyor. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdu. O sizin için kulakları ve gözleri, o gönülleri yaratandır Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. O sizi yeryüzüne yaratıp tüketendir. Hepiniz ancak ona dönüp toplanacaksınız mahşer gününde. O hem dirilten hem öldürendir. Gece ile gündüzü ihtilafı, karanlığı, aydınlığı, uzaması, kısalması da onun eseridir. Hala aklını kullanmayacak mısınız? Mü'min, Müminun suresi ayet 78-80 Bütün bu ayetler şanı yüce olan Allahü Teala'nın varlığını sana haber verir. Şu varlık alemin her halinde, onun tasarruflarında gördüğün şeylerle onun varlığına istidlal edilir. Yani varlığının deliline bir delil olur. Bütün şu ayetler, evet. Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi olması, birincisi Allah-u Teala var vardır, yani vücut. İkincisi ezeli ve ebedi, yani kıdem Allah-u Teala'nın ezeli olması demektir varlığı üzerine yokluk geçmemiştir. Yani o herhangi birisi tarafında var olmamıştır ve herhangi bir yok tarafında da yok olmayacaktır. Evet. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir an bir zaman tasavvur olunamaz. İlerine ne kadar giderseniz gidin. Yani acaba bu zaman var mıydı, bu zaman yok muydu? Yok. Onun için yok öyle bir şey. Kıdemdir. Evet. Vücudu kendi zatın icabı olduğu için başlangıcı da yoktur. Eğer Allah ezeli olmasaydı, hadis yani sonradan var olmuş olacaktı. Halbuki sonradan var olan her şey bir mucide, yani bir icat ediciye, yaratıcıya muhtaçtır. Bunun için Allahu Teala'nın evveli düşünülemez, kıdem sıfatının zıddı olan hudus, sonradan var olma, Cenab-ı Hak için mümtenidir. Yani bu imtina edilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: O her şeyden önce mevcut olan evveldir. He ve her şey helak olduktan sonra her, her şey helak olduktan sonra geriye kalacak ahirdir. Varlığı sayısız delillerle zahirdir ve akıllarının idrak edemeyeceği zatı ise batındır. O her şeyi bilendir. Hadis suresi ayet 3. Evet. Yine buyurdu, Allah ile birlikte diğer bir tanrı, diğer bir ilah da daha edinip de tapma ona. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olucudur, hüküm onundur ve siz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kassas suresi ayet 88. Yine buyurdu, yeryüzünde bulunan her canlı fanidir ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Rahman suresi ayet 26 27. Şu ayet-i de şanı yüce olan Allah'ın celle celaluhu ezeli ve ebedi olan iki sıfatını iki sıfatının açık delilleridir. Allahu Teala yaratıklarının hiçbirine benzemez. Yani muhalefetün lil havadis'tir. Yaratılan Hiçbir yaratığa benze, benzemez. Yani bir yaratık kalkıp da acaba Allahü Teala şuna mı benziyor buna mı benziyor diyemez haşa. Çünkü onlar yaratıktır. Onlara benzetilemez. Allahü Teala sonradan vücut bulan varlıklara benzemez. Allah zatında ve sıfatlarında hiçbir şeye benzemez. Onun zat ve sıfatlarını hakikaten akıl yoluyla tasavvur edebilmek ve ilahi mahiyetini kavramak mümkün olmadığından mahdud olan aklımızla onu nasıl düşünürsek düşünelim o bizim düşündüklerimizden başkadır. Zira insan aklı ancak sonradan var olan şeyleri düşünebilir, kavrayabilir değil mi? Sonra da var olan şey, önceden var olan bir şeyi bilemez ki. Vücudu zatının icabı ezeli ve ebedi olan yüce Rabbimiz sonradan var olan ve bir müddet sonra da yok olan varlıklara asla benzemez. Allahü Teala buyurdu. de ki o Allah'tır bir tektir o Allah'tır semettir zeval bulmayan bir bakidir herkesin ve her şeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kastettiği yegane varlıktır uluslar ulusudur Allah-u Teala buyurdu o gökleri o gökleri doğmamıştır doğurulmamıştır. o her şeyi o, o hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. İhlas suresi ayet 110'dur. Ayet 1.4 allah Teala buyurdu. O gökleri ve yeri yaratandır. Size hem kendi cinsinizde, kendinizde cinsinizde eşler, hem davarlar eşler yaptı, davarlardan eşler yaptı. Yani hem insanın kendi cinsinde eşler, hem davarların kendi cinsinde eş, eşler yaptı. Sizi bu süretle zürriyetlendirip üretiyor diyor. Mesela, gerek efendim insanların eşleri gerek mesela davarların hayvanların eşleri olmamış olsaydı üretim zürriyet meydana gelir miydi gelemezdi. Bununla Allah-u Teala bu surette sizi diyor zürriyetlendirip üretiyor. Onun benzeri olmak şöyle dursun benzeri gibi daha yoktur. O hakkıyla işiten ve kemaliyle görendir. Şura suresi ayet 11. Bu ayetlerde şanı yüce Allah olan Rabbimizin yarattıklarında hiçbirine benzemediğine ve evlattan, ebeveyinden, ortak verakipten münezzeh olduğuna gayet kesin işaret ve deliller vardır. Beka yani Allahu Teala, Allahu Hak Taala'nın ebedi olması, baki olması yani her şey yok olacak, baki kalan Allah'tır Celle Celalahu. Varlığının sonu olmaması, daima var olması demektir. Bir varlık için şayet evvel bir başlangıç yoksa o zat için aynı şekilde bir son da yoktur. Aksini düşünmek gülünç olur. Çünkü varlığı kendinden olan bir zatı sonradan onun yarattığı varlıklar yok edemezler. Bekanın zıddı olan fena yok olmak Cenab-ı Hak için muhaldir yani imkansızdır. Allahu Teala kendi nefsi ile kayimdir yarattıklarının hiçbirine muhtaç değildir. Kıyam bi nefsihi Allah'ın Allah Celle Celaluhu başka Celle Celaluhu'dan başka bir zata veya mekana muhtaç olmaması demektir ki başkasına muhtaç olma acizliğinin ifadesidir. Aciz olan bir varlık ise Allah olamaz. Değil mi? Yani eğer haşa mesela kullarda kullar gibi aciz olsaydı ilah olabilir miydi? Haşa. Onun için yani kulun hiçbir fiiline, hareketine, şekline ve, şem ve şemaline benzetilemez Allah-u Teala. Bizim inandığımız Hak Teala bütün kainatta tek başına hükümrandır, taht ve saltanatında eşi ve benzeri ortağı yoktur, emrine aykırı emir verecek olan bir varlığın olmasına imkansızdır. Şanı yüce olan allah Teala buyurdu, Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her şeyden müstahanidir, hem de, hem de hamd, her hamde layıktır. Fatır Suresi Ayet 5 Yine buyurdu, ben ne göklerin ne yerin yaratılışında onları şahit tutmadım. Bak meydan okuyor. Yani siz beni kime benzetiyorsunuz ki? Ben yerin ve göklerin yaratılışında kimseyi şahit tutmadım ki Beni ben onları yaratırken kimse onları görmedi. Şahit tutmadım. <gülüyor> Saptıranların şey, saptıranları, şeytanları da hiçbir zaman yaratışta yardımcı edilmiş değilim. O halde Onlara nasıl itaat ediyorsunuz? Kehf suresi ayet 51. Bu ayet-i kerimelerde de Allahü Teala'nın nefsiyle kayım olduğunu, kendisinin varlıklarından hiçbirine muhtaç olmadığını gayet açık olarak anlıyoruz. Allahu Teala birdir, vahdaniyet sıfatı. Bu sıfat Allahu Teala'nın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir olduğuna eş ve ortağı bulunmadığına, ibadete layık tek varlık olduğuna dalalet eder, İslam dini getirdiği tevhid ile insanı esirliğin en müthişi olan bazı insanları Rab edinerek onların arzu ve istekleri her şeyin üstünde tutmaktan yani kendi cinsi olan insana esir olmaktan kurtarmıştır, Allah'ı bir tanıma inancı ile şirkin bütün nevilerini yıkmıştır. Allah'ın birliğine inanmanın manası şudur, Allah her şeyin yaratıcısı ve Rabbi besleyip büyütendir. Her şeyin şeyinde tektir, ortağı yoktur, ortağı ve benzeri yoktur. İbadet ancak onadır, ondan başka ibadete layık ilah asla mevcut değildir. Yine Yüce Rabbimiz buyurdu, Allah iki ilah edinmeyin. Allah'ı, Allah iki ilah edinmeyin, iki tanrı edinmeyin dedi. O ancak bir ilahtır. Onun için... Benden yalnız benden korkun dedi göklerde ne var yerde ne varsa hepsi onundur Allah'tan başkasında mı korkuyorsunuz size ulaşan her nimet Allah'tandır size herhangi bir keder ve musibet dokunduğu zaman ancak ona tazarru ve feryat edersiniz dua edersiniz yalvarır ve yakarırsınız Nahl suresi ayet 51-53 Allah hakikaten Üçün üçüncü üç tanrının biridir yani üçün üçüncüsüdür haşa dediler ya. Diyenler andolsun kafir olmuşlardır. Allah üçün üçüncüsüdür haşa dediler. Andolsun onlar kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahtan başka bir ilah yoktur. Eğer diye geldikleri bu sözden vazgeçmezlerse içlerinde o kafirler kafir olanlara herhalde pek acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a dönüp onun mağfiretini istemeyecekler mi onlar? Allah çok yarılayıcı ve çok esirgeyicidir. Maide suresi 73 ve 74. allah Teala buyurdu. Yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edinirler de ölüleri onlar mı diriltecektir? Eğer her ikisinde de gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onların ikisi de muhakkak ki harap olup gitmişti demek arşın Rabbi olan Allah onların vasıf ve isnat ettikleri, ede geldikleri şeyden yücedir ve münezzettir. O yapacağınızda mesul olmaz fakat onlar mesul olurlar. Ondan başka ilahlar edinenler, ilah edinenler ha sen onlara de ki varsa delilinizi getirin işte benimle beraber olan Müslümanların kitabı işte benden evvel gelenlerin kitabı da meydanda. Hayır, Onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için yüz çeviricidir onlar. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik. Yani hiçbir müstesna değildir ki hiçbirimiz istisna değildir ki illa ona şu hakikati vahyitmiş etmişizdir. Benden başka bir hiçbir ilah yoktur o halde ancak bana ibadet edin. En'am su en suresi 6. ayet 25. Şanı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Sen Habibim onlara de ki kimindir o yer ve ondaki bütün mahluklar biliyor musunuz? Allah'ındır diyecekler. O halde iyiden iyiye düşünüp ibret almaz mısınız de. Yine de ki kim o yedi göğün Rabbi ve o büyük arşın sahibi yine bunlar Allah'ındır diyecekler. Sen de şöyle dey. Öyledir de Allah'tan başkasına tapmaktan sakınmaz mısınız? De ki her şeyin mülk ve tasarrufu elinde bulunan kimdir? Daima o himaye ediyor. Kendisi asla himayeye muhtaç olmuyor. Haydi söyleyin biliyorsanız. Hayır biz onlara hakikati getirdik. Onlarsa muhakkak yalancıdırlar. Allah hiçbir evlat edinmemiştir. Onunla birlikte hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı bu takdirde elbette her ilah kendi yarattığını sürükler, kendi yarattığını sürükler götürür, bu götürmede tek kalır. Üzerinde diğer ilah ilahların hakimiyetini men etmeye çalışırdı, bu yüzden aralarında muharebe ederlerdi ve elbette kimi kimin üstüne çıkıp galip gelerek yükselirdi. Allah onların bütün vasıf ve isnat ettikleri şeylerden bir nezettir. Yani ondan başka ilah yoktur eğer yeryüzünde başka başka ilahlar olsaydı diyor her bir ilah kendi kendisine taptıklarını arkasına sürükleyip götürürlerdi ve her biri birini mağlup etmeye çalışırlardı evet öyle Allah ki gizliliği de açıları da da bilendir işte o kafirlerin kendisine kattıkları eşlerden münezzehtir yücedir çok yücedir Muminun suresi ayet 86-87-88-89-90-91-92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 Allah ile beraber bir ilah ha, hayır onlar sapıklıkta devam eden bir gruptur. Evet. O nesneler mi yoksa yeri bir karargah yapan, aralarında ırmaklar akıtan, ona has ve sabit dağlar kuran, iki denizin arasına perde koyan mı Allah ile bir ilah ha, hayır onların çoğu, çoğu tevhidi bilmiyorlar. Bakın meydan okuyor Cenab-ı Hak. Bunlar hep Allah'ın sıfatlarıdır. İşte mümin bu sıfatlara dayanarak gücünü ondan alır. Yoksa bunalmışsa kendisine dua ve iltica ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, siz yeryüzünün hükümdarları kılan mı Allah ile beraber bir ilaha size siz ne kıt düşünüyorsunuz? Yahut o kara ve denizleri karanlıkları içinde sizin yolunuzu doğrultmakta, rahmetinin önünde rüzgarı müjdeci göndermekte olan mı Allah ile beraber bir ilah ha? Allah onların kattıkları ortaklardan çok yüce ve münezzehtir. Yahut halkı daima yaratmakta olan sonra da ona iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı Allah ile beraber bir ilaha de ki eğer Allah'a ortak koşmada sadık ve samimi kimseler iseniz getirin hüccetinizi. Delilinizi getirin. Neml suresi ayet 59-64 Gerek zatında gerek sıfatlarında gerek fiillerinde ve tasarruflarında. Allahu Teala'nın birliğini isnat eden şu ayetlerden başka daha nice ayetler var. Ondan başka asla Rab ve başka ilah yoktur ancak O vardır. Allahü Teala her şeye kadirdir. Allahu Teala her şeye kadirdir. Kudret ve tekvin sıfatı Hak Teala'nın zatı hakkında vacip olan kemal sıfatlarından biridir. İcad etmek Adam diyor ya falan adam işte şunu icat etti. Kimdir ya o icat, icat etmek kimdir? İcat eden Allah'tır Celle Celaluhu. Allah o kula o aklı vermiş, o vesilelik, o icat edilen, o yaratma sıfatıyla onu o kul bulmuştur. Kul icat etmemiştir. İcat ettiren Allah'tır. Yaratmak, bir fiil vücuda getirmek, Allah-u Teala'nın bu sıfatıyla olur. Herhangi bir şeyi var etmek veya yok etmek ona göre müsavidir. Böyle bir güç ve kudrete sahip olmayan bir varlık elbette Allah olmaya layık değildir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey insanlar, eğer siz öldükten sonra dirilt diriltmek hususunda herhangi bir şüphedeyseniz, şu muhakkak muhakkaktır ki, biz sizin aslınızı topraktan daha sonra... Hilkatı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ve bunları size kemal kudretimizin apaçık delillerini gösterelim diye yaptık. Sizi dilediğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz. Daha sonra kuvvetinize yiğitlik çağına ermeniz için büyütüyoruz. Kiminiz öldürülüyor, kiminiz de evvelki gibi bilginden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere Ömrün en fena devresine doğru gerisin geri itiliyor. Sen yeryüzünün kup yeryüzünün küp kup kuru ve ölü görürsün. Sen yeryüzünü kup kuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne suyu, yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir. Her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bunun sebebi yüce şudur. Çünkü Allahu Teala Hakkın takdirinin kendisidir. Hakikat ölüleri o diriltiyor. Şu o şüphesiz her şeye hakkıyla Kadirdir. Bu da Allahü Teala'nın kadir sıfatını, ayetlerle ispatıdır. Ve çünkü o saat elbette gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. O saat dediği kıyamet günüdür. Muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri de diriltip çıkaracaktır. Hac suresi ayet 7. Yine Yüce Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben ne göklerin ve yerin yaratılışında ne kendilerinin yaratılışında onların iblisi ve zürriyetlerini şahit tutmadım. Saptıran şeytanları da hiçbir zaman yaratılışta yardımcı edilmiş değilim. O halde onlara nasıl itaat ediyorsunuz? Kehf suresi ayet 51. Andolsun ki biz gökleri ve yeri ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yaratmışızdır. Bize hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Kehf suresi ayet 38. O iki denizi bir ne salıp katandır. Su tatlı, şu tatlı ve susuzluğu gidericidir. Bu su ise tuzlu ve acıdır. Mesela bu yapılan araştırmalı ve deneyler bunu göstermiştir. Kaptan Kustu bunu mesela görmüştür. Efendim iki suyun birbirine karıştığı bir tarafın efendim e, bir e, tuzlu bir tarafın tatlı ve bunu göre bu durumları gören ancak birisi vardır. Bunu kim koymuş bu engeli kim koymuştur de, demekle o kişi bu yaptığı keşif nedeniyle Müslüman olmuştur. Evet bu ise tuzlu ve acıdır. Allah aralarında bir perde karışmaları memnun olarak üzerine bir sınır koymuştur. O sudan bir beşer yaratıp da ona soy sop, onu soy sop yapandır. Rabbin her şeyi kemalıyla kadirdir. Furkan suresi ayet 53-54 Görmedin mi ki şu hakikati Allah bulutları dilediği yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizac hasıl ediyor. Sonra da onu birbirinin üstüne binmiş bir yığın haline getiriyor. İşte görüyorsun ki yağmur bunların arasında çıkıyor. Mesela uçakla şöyle havada bulutların üstünde yürüdüğünüz zaman zannedersiniz ki kar var. Her taraf karla kaplanmıştır. Onları o şekil işte Cenab-ı Hak diyor onları onların üstünde bindiriyor. Evet Allah bulutları Allah içinde içinde dolu bir bulunan gökten yukarıdan bazı dağlar indiriyor. Bununla da kimi dilerse ona ona musibet veriyor. Kimisi de dilerse onda bunu bertaraf ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri çalıp kamaştırır. Allahu Teala geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Biri gidiyor, yine öbürü geliyor. Birini uzatıyor, öbürünü kısaltıyor. Hallerinde karanlık, aydınlık, sıcaklık, soğukluk gibi değişiklikler yaratıyor. Bütün bunları dilerse yaratır. Bütün bunları Görür gözlere, görür gözlere. Malik olanlar için elbette bir ibret vardır, emin? Evet. Allahü Teala her hayvanı sudan hayvana mahsus bir çeşit sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürüyor, yılanlar gibi. Kimi ayağı üstünde yürüyor. Kimi dört ayağı üstünde yürüyor. Allah Allahü Teala'nın yüce kudretine pek çok parlak azametine delalet eden bunlardan başka daha nice ayetler vardır. Allahü Teala'nın irade yani dileme sıfatı. <gülüyor> İrade sıfatı lügat manası bir şey üzerine katar kılarak onu yapmaya azmetmek demektir. İnsanın bazen birden çok isteği vardır. Bunlardan biri üzerine karar vermesi, birini seçmesi kendisine neticesinde irade sıfatı tecelli eder. Fakat Allahu Teala için aynı şeyi söylemek hata olur. Çünkü biz Rabbimizin hakikatini anlamaktan aciziz. Ancak diyebiliriz ki yüce Rabbimiz tam ve kemal bir irade sahibidir. Bu kainatı ezeli olan iradesine uygun olarak yaratmıştır. Hiçbir şeyi mecburi, mecburi olarak zuhur etmemiştir. Bilakis o her şeyi ezeli iradesinin bir tecellisi olarak dilediği şekilde ve dilediği zamanda yaratmıştır. Çünkü o yegane hükümrandır. Yukarıda izah edilen ayetler bize bu gayet açık olarak göstermektedir bunu. Yüce Rabbimiz ayeti celilesine şöyle buyurdu O'nun emri bir şeyi dilediği zaman O'na ancak ol demesinden ibarettir Kun feyekun Kun ol feyekun o da verir. O, o da hemen oluverir Yasin suresi ayet 83 Bir memleketi helak etmeyi dilediğim vakit O'nun nimet ve refahtan şımarmış başlarına emre deriz. Şımarmış yani ele başlarına emre deriz. Ve eradna en nehlikal qarye İsra Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde. Orada o e, şımarmış ele başlarına emre ilahi İlahi emirleri yaşasınlar diye. Bu emre rağmen itaatten çıkarlar. O şımarıklar itaatten çıkarlar. Allah'a karşı isyan ederler. Artık o memlekete karşı söz yani azap Hak olmuş olur, işte biz onu artık kökünde mahfu helak etmişizdir. İsra suresi ayet 16. Bakın bu depremler, zelzeleler bunun tecelliyatıdır. Aslında Türkiye bunu çoktan hak etmiştir. Çünkü Türkiye'de yapılan bunca günahlar, isyanlar, zinalar, fuhuşiyatlar, efendim içkiler, kumarlar, haksızlıklar bu efendim şeyi çoktan hak, hak etmiş ve geçmiştir de yani allah Teala Hızır Aleyhisselam'ın Hz Musa ile beraber geçen kısasında Hızır Aleyhisselam'dan hikaye ederek şöyle buyurdu. Binaenaleyh Rabbin diledi ki ikisini de rüslerini ersinler, definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir, mer bir merhametti. Ben bunu kendi rehimle yapmadım. İşte üzerlerine sabredemediğin şeylerin iç yüzü. Kehf suresi ayet 82. Şanı yüce olan allah Teala şöyle buyurdu. Allah size bilmediklerinizi açıkça bildirmek, sizi sizden evvelkilerin İbrahim ve İsmail'in yollarına iletmek, sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilicidir, yegane hüküm ve ikme sahibidir. Evet, Allah sizin tövbelerinizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyil mey ile yoldan sapmanızı dilerler. Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zaten insanda insan da zayıf, insan da zayıf olarak yaratılmıştır. Nisa suresi ayet 26 ve 28. Bunlardan başka daha nice ayet kelimeler Allah'ın iradesine varlığını ispat eder. O irade hakikatin her irade ve dilemenin üstündedir. Bununla beraber Allahu Teala dilemeyince siz bunu dileyemezsiniz. Çünkü Allah'ın iradesi, ihtiyarlarını ve iradelerini hayra doğru yol edinmeye sarf edeceklerini bildiğini, bildiği kullarına taallük eder. Çünkü Allahu Teala hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Deher Suresi ayet 30. 9. Allahu Teala'nın sıfat ilmi. ilim, ilim sıfatıdır allah Teala bu alemi en güzel bir şekilde ve nizamda yaratan, onu idare eden yüce zatın varlığı, yarattığı varlığın en ince teferruatına kadar bilmesi gerekir. Bilinmeyen bir şey yaratılamaz. O halde o yaratıcı önce ilim sahibi olması, sonra o bilgisinin icabına göre yaratmasıdır. Allah Teala'nın ilim sıfatıyla kainatı, kainatta var olmuş ve olacak toplu olarak ve ayrı ayrı bulunan, gizli ve aşikar olan her şeyi her türlü haller daima ve tam olarak malum olur. Onun bilgisi dışında cereyan eden hiçbir şey bir hadise tasavvur edilemez. Yani dünyaya, yeryüzünde ne gelirse meydana Allah Teala'nın bilgisi dahilindedir. Onun bilgisinin dışında değildir yani. Evet. Yüce Rabbimiz göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan Allahu Teala. Allahu Teala'ya hamd olsun. Ahirette de hamd onundur. O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere ne giriyor? Yere ne giriyor? orada ne çıkıyor? Gökte ne iniyor? Oraya ne yükseliyor çıkıyorsa biliyor. O çok esirgeyici, çok bağış yargılayıcıdır. Sebe Suresi ayet 1 2. Diğer bir ayet kelimesi de Allahü Teala şöyle buyuruyor: Göklerde ve yerde ne varsa bilir, ne gizler ne açıklarsanız onları da bilir. Allah göğslerinin içinde olan her gizliyi ve hakkıyı her gizliyi de hakkıyla bilicidir. Tevabun suresi ayet 4. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vasiyetinden hikaye ederek Allahü Teala şöyle buyurdu: Ey olcağım, olcum, hakikat yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi bile olsa Allah onu getirir meydana çıkarır, hesabını görür çünkü Allah latiftir ilmi en gizli şeylere kadar nüfuz edici, şamildir hakkıyla haberdardır Lokman suresi ayet 16 Allahu Teala Aley Şuayb Aleyhisselam kavmiyle vuku bulan bu hadiseyi hikaye ederek şöyle buyurdu onun kavminden iman etmeyi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 İftira etmişiz demektir. Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah dileye, Rabbimizin ilmi her şeyi kaplamıştır. Biz ancak Allah'a güvenip ve ona dayandık. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasında sen hak olanı hüküm, sen hüküm edenlerin en hayırlısısın. Araf suresi 88-89 allah Teala görmedin mi göklerde ne varsa yerde ne varsa şüphesiz hepsini Allahü Teala hepsini bilir. Herhangi bir üçten bir fısıltı vaki olmaya dursun muhakkak onların dördüncüsüdür. Yani üç kişi fısıltıyı yaparsa o dördüncü mutlaka Allah o fısıltılarını duyar. Bir beşten vuku gelmeye dursun illa onların altıncısıdır. Beş kişi arasında bir fısıltı gelirse altıncısını mutlaka duyar. Bundan daha az daha çok vaki olmaya dursun illa onlara nerede olsalar bunların yanındadır sonra bunların yaptıkları bütün yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine haber verecektir. Çünkü her şey Allah her şey hakkıyla bilendir mücadele suresi ayet 17 Yani düşünün mesela Allahu Teala bir kulun fısıltısını bile duyuyor yani Celle Celaluhu. Sen herhangi bir işte bulmaya dur, onun hakkında Kur'an'da her şey okumaya dur ve sizler de hiçbir iş işlemeye durun ki onun içine daldığınız vakit biz başınıza şahidiz. Yani ben sizin şahidiniz. Nerede ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir, bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalır. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü hariç olmamak üzere hepsi muhakkak apaçık bir kitap Levmi Mahfuz'da yazılıdır. Yunus suresi ayet 61. Zikredilen şu ayetlerden başka Allahü Teala'nın ilminin genişliği, sınırsızlığı ve üzerine delalet eden daha pek çok ayetler mevcuttur. Onun ilmi gerek az gerek çok olsun, ister büyük ister küçük olsun her şeyi kaplamıştır. Allahu Teala diridir allah Teala'nın hayat sıfatı Rabbimizin diri olması demektir. Nedir onların Allah Celle Celaluhu sıfatlarından biri de hay olması, diri olması. Bu sıfat varlıklarda da görülür, insanlarda da dirilik var. Ruh ve maddenin birleşmesinde meydana gelmiştir. Fakat geçicidir, bir müddet sonra yok olacaktır. Allah'ın hayat sıfatı ise geçici ve maddi bir hayat değildir, ezeli ve ebedidir ezeli ve ebedidir. Bütün hayatların hakiki kaynağı olan hakiki hayattır. Yüce Allah Rab, yüce Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Allah o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O zatı ezeli ve ebedi, hayat ile diridir, baki'dir, zatı ve kemali ile kayimdir. Yarattıkları her an tedbir hafzında yegane hakimdir. Her şey onunla kayimdir. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bakara suresi ayet 255. Bu okuduğum ayetel kürsünün manasıdır. Yine Yüce Allah bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Eliflamim, Allah o Allah'tır ki kendinden başka bir ilah yoktur. O zatı ezeli, ebedi, hayat ile diri ve bakidir. Zatı ile kemali ile kayimdir. Habibim, o sana kitabı ve kendinden evvelkileri de tasdik edici olarak tedricen indirdi. Bundan evvel de Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Ki onlar, o insanlar, onlar insanlar için birer hidayetti, hak ile batırı ayırt eden hükümleri de indirdi. Ali İmran Suresi 1-2-3 Yüce Rabbimiz, sizin faydanız için yeri bir karargah, göğü bir kubbe yapan, size suret veren, sonra suretlerinizi güzelleştiren, en temiz ve güzel şeylerde sizi rızıklandıran, işte Rabbiniz olan Allah budur demek alemlerin Rabbi ne yücedir. O daima yaşayandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde onun dininde ihlas ve samimiyet erbabı olarak hamdolsun kainatın Rabbi olan Allah'a diyerek iman dua edin. Müminin Suresi ayet 64-65 Bunlardan başka pek çok ayetler Allahü Teala'nın kendisinden başka hiçbir surette daha mükemmel olmayan, kamil bir hayat sıfatıyla mutasavvıf bir varlık olmadığını bize haber verir. 11, 12. Allahü Teala işitme ve görme sıfatı. Allahü Teala'nın işitme ve görme sıfatını. Bunu bu konuyu bitireceğiz inşallah. Sami ve basar, görme ve işitme. Allah Teala mutasif olduğu kemal sıfatlarındandır. Sami Rabbimizin işitmek şanında olan her şeyi işitmesi, Basar ise görülmek şanında olan her şeyi görmesi. Kul da duyar, kul da işitir. Ama duyduğu da sınırlıdır. Efendim gördüğü de sınırlıdır. Ancak Allahü Teala'nın işitmesi, görmesi, yarattıklarından olduğu gibi kul kulak ve göz iki madde, uzuv ve diğer maddi hissi vasıtalarla değildir. Çünkü Allahü Teala madde ve cismiyetten, mahlukattan benzemekten münezettir. Allahü Teala'nın zatının hakikat ve mahiyetini idrak edemediğimiz gibi sıfatlarının hakikatini işitme ve görmesini, mahiyetini ve keyfiyetini de idrak edemeyiz. İnsan bu hususta acizdir. İdrak edebilir misin? Sen mesela ta ileride görmediğin bir şeyin önünde o görmeyen şeyin ne olduğunu bilemediğin veya duymadığın şeyin ne olduğunu bilemediğin bunu nasıl diğer mesela allah Teala'nın efendim sami ve basar sıfatını bununla mesela idrak edebilirsin. Evet. Biz onun sıfatlarının mahiyetini araştırmakla mükellef değiliz. Sadece inanmak mecburiyetindeyiz. Bize düşün o. Yüce Rabbimiz işitme ve görme sıfatlarıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Habibim, kocası hakkında seninle direnip duran nihayet halinden Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü Umudu vecih ile Allah dinlemiştir, işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah hak ile işitici, kemali ile görücüdür. Mücadele suresi ayet 1. Yine Cenab-ı Hak buyurdu. Bir kulu namaz kılarken men edecek adamı gördün mü sen? Gördün mü şu cüreti? Ya o dost doğru yol üzerindeyse yahut da takvayı emrettiyse... Gördün mü ya öbürü hakkı yalan saydı imandan yüz çevirdiyse o adam Allah'ın muhakkak her şeyi görüp durduğunu hiç de bilmemiş mi bilmemiş mi? Allah alaak suresi ayet 10-14. Allahü Teala Musa ve Haruna Harun aleyhisselama kendilerini firavuna gönderdiği zaman şöyle buyurdu: Firavuna gidin, firavuna gidin. Çünkü o hakikaten azdı. İlahlık iddiasına kalkıştı. Gidin de ona yumuşak ses söyleyin. Olur ki nasihatı dilinler yahut Allah'tan korkar. Dediler ey Rabbimiz doğrusu onun bize karşı aşırı gitmesinde, cezada acele etmesinde yahut azgınlığını atmasında endişe ediyoruz. Biz allah Teala Celle Celaluhu buyurdu, Allah gözlerin hain bakışını Allahu Teala buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim ben her şeyi işitir ve görürüm daha suresi ayet 45 ve 46 Allahu Teala gözlerin hain bakışını gözlerin giz gizleyeceği her şeyi bilir Allah hak ve adaletle emreder hükmeder onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şey hükmedemezler. Çünkü şüphesiz Allah o bunların sözlerini hakkıyla işiten, yaptıklarını kemaliyle bilendir. Mü'minun suresi ayet 19 ve 20. Burada zikredilmeyen daha pek çok ayetler Allahü Teala'nın işitme ve görme sıfatlarıyla mutassıf olduğuna işaret ve delalet eder. Allahu Teala'nın kelam sıfatı burada bitiriyoruz inşallah. Allah Teala'nın kelam sıfatını bütün mezheplerin hepsi Allahü Teala'nın kemal sıfatı ile kelam sıfatı ile olduğunda ittifak etmişlerdir. Kelam sıfatı demek Rabbimizin sese, harflere ve harflerden meydana gelen kelime ve cümleleri tertiplemeye muhtaç olmadan konuşması demektir. Bakın. Çok önemli bir mesele yani. Bu ses, kelime ve cümle Kul ona muhtaçtır. Ama Allah için bu böyle değildir. Evet. Yine Rabbimizin peygamberleri ne kelam ile hitap etmiş, emir ve yasaklarını bu sıfat ile onlara bildirmiştir. Diğer sıfatlar gibi Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatların gerçek mahiyetini idrak etmekten aciziz. Doğrusunu Allah bilir. Biz Rabbimizin kemal sıfatıyla mutassıf olduğuna inanırız. Yüce Rabbimiz kelam sıfatı hakkında şu ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah Musa'ya da hitap ile konuştu. Nisa suresi ayet 164. Diğer bir ayet-i kerimede artık ey müminler onların yani Yahudilerin size inanacaklarını umarsanız halbuki onlardan hahamlık eden bir zümre vardı ki Allah kelamını Tevrat'ı dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onlar bunu bile bile tahrif ve tagyir ederlerdi, değiştirirlerdi. Bakara suresi ayet 75. Burada zikretmediğimiz daha pek çok ayet kelimede Allahü Teala'nın kelam sıfatıyla tasif olduğuna dalalet eder. Allahü Teala'nın sıfatları nihayetsizdir İlerideki dersimiz bu olacak inşallah. Saatimiz de doldu. Diğer şeyleri okumaya da zaman kalmadı. Evet bu arada e, ilave edeceğimiz Ve soracağımız bir şey varsa Onları da Efendim ekleyelim Ondan sonra devam edelim Buyurun abim Rabbimiz Yarattığı her şeyin Kendisi yarattığını e, Hiç kimseden Yardım almadığını onun için kendisini bırakıp da şeytanlara insanların takmamasını orada söylüyor. Evet. Ee, Tabi onun Evet. <gülüyor> evet. Tabi burada yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratandır, idare edendir, yönetendir, Yer ve gök O'nundur, kanun koyma O'na mahsustur, irade O'nundur, güç O'nundur, kuvvet O'nundur. Bir kulun kanun koyma, koy, koyma yetkisi kendisinde değil ancak Allah'a mahsustur. Ancak o kanunu koyarken Allah'ın sözü üzerine koy, koyulur, Allah'ın iradesi üzerine koyulur, Allah'ın gücü üzerine koyulur, Kur'an ayetleriyle koyulur, yani çünkü yaratan O'dur, her şeye hükmeden de O'dur. Sadece işte efendim Allahu Teala işte gökte bize yağmur yağdırsın. Göklerin Rabbidir Haşa. Efendim işte yağmur yağdırsın, yedirsin, içirsin. Efendim her türlü mesela nimetleri bize tattırsın ama biz onun kurallarına göre uymayalım, kanunlarına göre uymayalım. Bu yok. Allahu Teala bunu işte bize demek istiyor. Yaratan benim, bana uymak zorundasınız. Bana ibadet etmek zorundasınız. Bana efendim kulluk yapmak zorundasınız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ve elins illa li abdun. Ben insanları ve kollar elcineri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan başıboş değildir. On için bu efendim kulluk da ancak Allah'a yapılır. Şeytanlara, putlara ve heykellere yapılmaz. Evet. Buyurun sayın efendi. Peki, vassallallah ala seydına Muhammed el Nabi el Ummi ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Subhan Rabbika rabbil izzeti ama والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدنيا نعبد الله نستعين استعين صلوات المستقيم صلوات الله يوم أنعم تاله الله يوم آمين ...bereklerin başı da olsa... ...evet. Yani ben bunu diyor, diocesi...